Bize sadece Kur'an yeter diyenler, Nisa suresi 113. ayette Peygamberimize verildiği bildirilen hikmeti reddetmiş olmuyorlar mı? Böyle bir durum onların imanlarında bir sorun teşkil eder mi etmez mi? Yani bize sadece Kur'an yeter diyen kişi herhalde Nisa 113. ayeti inkar etmiş olmaz değil mi? Yani öyle diyorsa ona da uymak zorundadır. ne diyor ise 113'te. Ve la fadlullah aleike ve rahmetuhu ve la'amma taifetu min men yutluk. Ve enzel Allah aleike'l kitabe vel hikme yuallimuke ve ma lem tekun talem. Tabii Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyi öğretmiştir ve kana fadlullah aleike azimi Allah'ın fazla senin üzerinde büyüktür. Şimdi kitap ve hikmet var. Kur'an-ı Kerim'de yani allah Teala kitabı ve hikmet indirmiştir. Hikmet doğru hüküm demektir. Yani Kur'an-ı Kerim'den çıkarılan doğru hükümler demektir. Yani, yani Allah-u Teala'nın yarattığı ayetler var biliyorsunuz. Tüm kainat. indirdiği ayetlerde Kur'an-ı Kerim. Kainattan insanların ürettikleri mal gibi Kur'an-ı Kerim'den de üretilen bilgiler vardır. İşte mesela kainatta bir ceket yoktur ama bilenler oradan bir ceket üretmişlerdi. Ben de sizin karşısında bunların oturuyorum. İşte bir palto üretilmiş. Ev şu ev şu şurası üretilmiş. Bu kışta kıyamette oturuyoruz, rahat rahat yatıyoruz, işte şu anda sohbet ediyoruz falan. İşte bunlar birer hikmettir. Yani tabiatın doğru kullanılmasından dolayı istifade ettiğimiz şeylerdir. Tıpkı bunun gibi Kur'an-ı Kerim'den çıkarılan doğru hükümler vardır. İşte onunatta hikmettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu, bunu yaparak Kur'an'ı hayatımıza uygulamıştır. Bu Rasulullah'ın hikmetleri bize şey olarak geliyor ee, hadis olarak geliyor, sünnet olarak geliyor. Yani uygulamadaki şeyleri. Bizdeki asıl problem şu yani şu anda Kur'an bize yeter diyenle eskiden arasında fazla bir fark yok aslında. Ee, eskiden mesela şöyle bir şey var İmam Şafii'nin El er Risalesi'nde olan hususu ben size söyleyeyim, bakın. Diyor ki, hikmet diyor Allah'ın Resulü'nün sünneti diyor ve bu ayetleri okuyor, tamam doğru. Peki ondan sonra da diyor ki, hikmet Allah Resulü'nün Allah adına söylediği sözlerdir diyor. Allah'ın adını zikretmeden Allah adına söylediği sözlerdir diyor. ve Cenab-ı Hakk'ın muradını bildirir. Ayetleri indirmiş ama asıl maksadı nedir onu bildirir. O zaman Allah'ın asıl maksadını Rasul'dan sözleri söylüyorsa Kur'an-ı Kerim'in bir anlamı kalıyor mu? Sonra hangi sıfatla söylüyor? Kur'an-ı Kerim'i Rasul sıfatıyla tebliğ ediyor tamam. Allah şöyle dedi diyor ve anlatıyor. Peki ''Allah'ın muradını Allah adına'' ''Ve işte, ma yantıgvanil hevâ'' ayet-i kerimesinde bağlantılarla kopararak buna delil alıyorlar. İşte kendi arzusuna göre söylemez diye. ''Ona gelen bir vahiydir'' diyor. Peki Allah adına tıpkı Kur'an gibi konuşuyor. Peki hangi yetkiyle konuşuyor? Rasul değil. Nebi de değil. Yani kitaptan hük hükmederek. Bu ne oluyor o zaman? Allah'ın vekili mi oluyor? Halbuki Allah sen onların üzerinde vekil değilsin diyor. Şimdi öyle bir yapı oluşturuluyor ki insanların kafası bunu kabul edemiyor tabi ve öyle bir karşınızdı öyle bir nebi ve rasul var ki zaten nebiler Rasul da ayıramıyorlar biliyorsunuz tam ters anlam veriyorlar ona gelenekte öyle bir yapı oluşuyor ki yani bu yapıda sünnet Kur'an'ın üzerine geçiyor. Sünnet alınıyor, Kur'an atılıyor. Çünkü nereden üretildiği belli değil. Yani şöyle düşünün, şimdi bu ceketin nasıl üretildiğini bilmiyorsunuz. Artık sizin için bu ceket kutsaldır. İkinci bir ceket üretemezsiniz ömür boyunca. Hep bu kalır. Dolayısıyla Resulullah insanlara örnek olmaktan çıkarılmıştır. E bana vahiy gelmiyor, benim Allah adına konuşma haşi. Hiç kimsenin Allah adına konuşma etkisi yoktur da, Cenab-ı Hak bunu kesin olarak reddeder. E peki ben nasıl örnek alacağım? Onun için bu sistemde Müslümanlar problem çözemez hale gelmişlerdir. Peki bize sadece Kur'an yeter diyenler problem çözüyor mu? Hayır. Onlar da kendi arzularını Kur'an'a söyletmenin bir yolu olarak bunu kullanıyorlar. Yani Kur'an'ı kendilerine uydurmanın bir yolu olarak şey yapıyorlar. Siz eğer hikmeti bilemezseniz, Resulullah'ın o hükümleri Kur'an'dan nasıl çıkardığını bilemezseniz, hiçbir problem çözemezsiniz. Onun için ben size diyorum ki, Abbasi döneminin başı İslam'ın bitişidir. Çünkü, Emevilerde başlayıp, Abbasilerde kesinleşen yapı, Müslümanları problem çözemez hale getirmiş, problem haline dönüştürmüştür problem çözmek yerine problem olmaya başlamışlardır Müslümanlar. Dolayısıyla bugün de bize Kur'an yeter diyenler aslında kendilerine göre haklı bir şey söylüyor. Tamam yeter doğru. Doğru. Amin. Elbette ki Kur'an-ı Kerim yeter. Hiç şüphe yok. Hiç şüphe yok ki Kur'an yeter ama peki Kur'an-ı Kerim'in emrettiği hikmeti ne yapacaksın? Resulullah'a örnek alma nasıl örnek alacaksın? Nasıl örnek alacaksın? Mesela suyun üretimi diye bir olay var mı arkadaşlar? Mesela suyun üretiminde efendim falan şu yöntemle su üretilir, bu yöntemle üretilir diye duydunuz mu? Cenab-ı Hak onu Allah öteyle yaratıyor. Ama sudan yapılan bir sürü şeyler, üretimler vardır. O birisinden öğrenilebilecek bir şeydir falanca'dan şu, işte suyu şöyle kullanmıştır, falan böyle kullanmıştır, şu şöyle kullanmıştır. İşte o hikmet odur. Dolayısıyla eğer onu biz de yapamıyorsak, yeni üretimler yapamıyorsak örnek alamamışız demektir. Bir anne kızına bir çorba yapmayı öğrettiği zaman o kız o yöntemle başka çeşit çorbalarda rahatlıkla yapabilir. İşte biz Resulullah'tan o hikmeti nasıl çıkardığını öğrenirsek, karşımıza çıkan her bir problemi rahatlıkla çözme imkanına sahip oluruz. İşte hikmet kaybediliyor. Yoksa Rasulullah'ın sünneti bizim için son derece hayati önem taşıyan bir husustur. Evet buraya yanlış şeyler katılmış. Tabi ayet meallerine neler katıldığını her her derste ortaya koyuyoruz. Oraya katan oraya katmaz mı? O Herkes herkes vazifesini yapacak. Birisi cehenneme gitme, hürriyetini kullandı, kullandı diye sen ona engel mi olacaksın? Giden gitsin kardeşim. Yani o hürriyeti Allah vermiş. Cehenneme gidene biz yapacağımız bir şey yok. Eskiler de gider, yeniler de gider. Biz cennete gitmenin gayreti içerisinde olan insanlar olarak kitaba da hikmete de uymak zorundayız.